128. konu. Hazreti Peygamber'in Halit bin Velidi Yemen'e göndermesi. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Halit bin Velidi Yemen ehline elçi olarak gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Bera bin Azib diyor ki: "Halit'le beraber gidenlerin arasında ben de vardım. Orada 6 ay kaldık. Halit onları İslam'a davet ediyor fakat onlar bunu kabul etmiyorlardı." Sonra Hazreti Peygamber, Ali bin Ebi Talib'i göndererek şöyle emretti, Halit askeriyle geri gelsin, ancak içlerinde Ali ile kalmak isteyenler varsa onlar kalsın, dedi. Bera, bin Azib devam ederek, Ali ile beraber kalmak isteyenler içinde ben de vardım, biz kavme yaklaştık, onlar da bizi karşılamaya hazırlanmışlardı. Sonra Ali önümüze geçti, namazı kıldırdı. Sonra bir saf halinde dizildik, Ali önümüze geçti onlara Allah'ın kitabını okudu. Böylece Hemedan kabilesinin tamamı Müslüman oldu. Ali, Hazreti Peygamber'e, onların İslam'ı kabul ettiğini bir mektupla bildirdi. Hazreti Peygamber mektubu okuduğu zaman secdeye kapandı, sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi, Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun, Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun.